da olaydı. Yani. İşte AK Parti'ye oy verirken verilmesi mi lazım yoksa yani neden AK Parti'ye oy veriliyor? Yani bu cemaat Çok kargaş çorman oldu soru. <gülüyor> hocam, <gülüyor> yani kime şey oy veriyoruz hocam? <gülüyor> <gülüyor> oy vermek için kriter nedir? Oy verilir mi? Şimdi verilir desem, verilmez desem fark olacak mı arada? Tabii ki ben, benim için önemli ya yani bu soru. Sen için? Çok önemli cevabı. <gülüyor> Peki verme. Ben hiç vermedim de zaten. Orkun <gülüyor> <gülüyor> <Oradan gülüyor> vermeye. Çünkü hocam yani ben Peki ver sen Ben oy vereceğim. Adam bomba atacak. <gülüyor> Peki, Peki ver. Hangisine vereceğiz? ve Neye göre vereceğiz? Verilir mi? Elin nedir? Bunu sorayım. Nasıl. Bir daha tekrarla sorunu. Şimdi hocam yani bizim teyit olarak dinlediğimiz yavaş yavaş tek tek. Teyit ehli olarak yani bazen senden daha bir millete soruyorum. Yani kime oy vereceğiz? Halk partisi. Yani Sen direkt oy ne oyunu ver kime oy vereceğiz diye mi soruyorsun? Evet yani. Adam. Delillerini de soruyorum o sürecine ben. Ama şimdi bu delillerde tatmin olamıyorum Neden? çünkü Allah'a şey kitap eğil ile mecihlere savaş verildi Peki Müslüman olanı verdese sana ne de, yapacaksın? Şimdi Müslüman olanı verdiğin de aklıma o zaman ondan daha Müslüman olan mesela Adalet Partisi, İsadet Partisi geliyor aklıma. Onlar hep onların çocukları. Abi yani o şekilde görünmediğini iddia edip <gülüyor> onlardan ayrıldıkları için kötülüyorlar. Onlar onlardan olsaydı kötülemezlerdi. Yani bunların İslam'larında kusur buluyorlarsa ben ee, Saadet Parti'de çok daha namaz kılmıyor. adamın olduğunu gösterebilirim. Her ölçü buyur saniye. Ölçü müydü şey... hocam ben aslında ölçüyü soruyorum. İlki şey, bir daha tekrarla sorayım. <gülüyor> <gülüyor> hocam, hocam. Şey şimdi... <gülüyor> Ak, AK parti oy vereceğiz diyenler şunu soruyorum yani Allah'ın <gülüyor> olsun zamanında kitap... Rah... Evet AK Parti'ye oy verdim diyenler. Şimdi sen Hangisine vereyim diyorsun? Buna <gülüyor> verilirse böyle olur, buna verilirse böyle olur diye tahlil yapıyorsun. Yok, yani tahlil yapmıyor. Sadece iki tarafın görüşü. Ben hiç oy vermedim zaten. Kaç yaşındasın? Yani 23 yaşındasın. E, verirsin şimdi, evet. Yani şimdi ateş ateşperestlerle, işte kitap eli savaşıyor. Allah başına inşallah kitap eli yener diyor ya, şimdi buradan delil getirerek, Halk Parti'ye vermeni söyledi ama Halk Parti tamamen... Halk Parti'ye vermeni gerekir demez böyle. Yani oy kullanmanın Yok, iyi Yok en azından oy kullanmaya da onu delil getirmez. Şöyle diyebiliriz. Yani mecusiler gibi toptan Allah'ın kârı da müşrik bir topluluğa oy vermek, desteklemektense yine şirk koşmalarına rağmen Allah e, üçten birdir, İsa Allah'ın oğludur diyenlere oy vermek daha hayırlıdır belki diyebilir desteklemeni böyle diyebilir. Ama hocam mesela birinin şirki daha az. Hatta çok az. <gülüyor> AK Parti'ye göre bir saadet varsa... Bence şu an gibi. saadetin İrap'ta yeri yok, bitmiştir. Niye hocam öyle değil? İrab'da yeri yok. Yani aslında medyaların insanlara işte saadet bitti. E, bitmiştir. Yani. Saadet evet. bitmiştir artık. Oysun, Ama hocam ben yani AK Parti'ye yine oy vermem ki. Yani. Neden diyeceksiniz? Sen şey? verme. Şimdi hangi kriterle vermediğini yakalarsan, burada tutup da bir Müslüman, Hristiyan veyahut mecusi var hangisini destekleyelim lafı yok, İki kişi harp ediyordu orada. Mecusilerle Hristiyanlar ve Hristiyanlar kaybettiler değil mi evet. bu harbi? Buna Mekkeliler, bizimkiler bak sizinkileri yendi dediler. Mekkeliler bile kimin kimin tarafından olduğunu iyi biliyorlardı. Sizinkiler kaybetti. Müslümanlar buna üzülüyor mu? Üzülüyorlar mı? Ve Birkaç sene, yani üç ile dokuz sene arası bir zaman birim içerisinde onlar kazanacaklar. Allah'ın yardımıyla ve müminler de sevinecek diyorlar mı? Bir kere öncelikli olarak onlara yardım eden kim? Allah. Demek ki Allah yardım uygun bulmuş. Kendisine üçten birdir diyen, İsa Allah'ın oğludur diyenlere yardım etmiş Allah. Mecusilere karşı. Ya bu ayetin manası yanlış diyeceğiz, sen yanlış anlatıyorsun, bu böyle değil. Manası budur diyeceğiz, ya da bunu böyle kabul edeceğiz. Müslümanlar sadece seviniyorlar. Çünkü o an Mekke'de müşriklerin işkence ettiği Bilal-i -e Habbaba dahi yardım edemiyordu Müslümanlar ortamda. Öyle mi? Şimdi bu birinci vaka, bu ayetin iniş sebebi. Bu ayet bizim ortamımızda, bu yaşadığımız ortamda neye nasıl delil olabilir? Belki bunu düşünebiliriz. Şimdi bu ortamda e, biz birisinin ne kadar Müslüman, ne kadar gavur olduğunu konuşmuyoruz. Türkiye'de din düşmanı bir zihni, zihniyet var. Bunu da temsil eden CHP'dir. Bunun lamıcı mı yok? Herkes bunu biliyor. Benim hedefim de CHP'nin silinmesi var. Bunu kimsiler, kimin eliyle silinir? Erbakan katiyetli senelerdir bunları silemedi. Ve silemezdi de. Bunların güçlenmesine sebep oldular, Bakan. Ama aynı anda Erbakan Bunları temizleyebilecek bir nesli de yetiştirdi mi? Yani AK Parti ne derse desin, AK Parti'nin kalburüstü zevatını yetiştiren Erbakan'dır. Doğru mu? Doğru, doğru. Bir şey, söyleyeyim. bir şey söyleyebilir miyim? Bitireyim de ondan sonra söyle. Ha bu da bir gerçek şimdi. Ha. Bunlar Erbakan'dan daha iyi Müslüman değil. Ama ben böyle derim. Bunların içerisinden benim geçmişini bildiğim İslam'la İslam çok samimi yaşayan insanlar vardı. Yaşayanlar vardı. Daha hala yaşıyorlar demiyorum. Bu bozulma süreci Erbakan başlattı. Cami avlusunu bıraktı. Kerhane kapısından, meyhane kapısından adam toplamaya başlayan Nazlı Ilıcak, onu bunu ilk alkım almaya başlayan Erbakan'da, Doğru mu? Bu bozulma sürecine Erbakan başlattı. Türkiye'de gençliği bozan Erbakan, bak şimdi iyi bir gençlik yetiştirdi Erbakan, buna katkısı oldu ama gençliği o yetiştirdiği gençliği bozan Erbakan oldu, neden? Mehtipur'u İran olayından sonra Türkiye'de kasaba kasaba köy köy gezdiren bu gençliğin Şia'lığa bulaşmasına sebep Erbakan'dır. Şimdi biz birini tenkiz ederken hatasına sebep ne toptan tenkiz etmeliyiz? Ne de yaptığı doğru işlere sebep toplam iyi dememeliyiz değil mi? Bir insanın iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Erbakan senelerce siyaset, siyaset, alet derken öyle bir gençlik yetiştirmiş ki demokrasi havarisi kesildi şimdi. AK Parti şu an yani CHP'den daha demokrattır. Demokrasi havarisi kesildi. Yani AK Parti öyle bir iş başardı ki kendisi demokrasi havarisi olurken CHP'nin de demokrat olmadığını iyi bir demokrasi düşmanı çıkardı ortaya. Şu an Türkiye'de en büyük demokrasi düşmanı CHP'dir. Ha Bu gösteriyor ki Erdoğan CHP'yi silecek. Erdoğan'ın saydığım binlerce hatasının yanında ben yine oyumu versem kime vereceğim? Erdoğan'a verdim. Sırf CHP silinsin diye. Ama hocam bunun yanında... Şimdi bunun yanında bak, İslam'la mukayese edeceğim bir ölçü yok. Erdo... Erbakan bitti. İslam'a kimse dilini uzatmamalı. İslam ne Erbakan'ın malı ne de Erdoğan'ın malıdır. Bunlar siyaseti dolamamalı. Erbakan başörtüsüne çare üretti mi üretmedi. Şu Ali Babacan'ı biliyor musunuz? Türkiye'de ilk defa başörtü sorunu Ankara ilahiyatta Ali Babacan'ın halası olan Hatice Babacan'la çıktı. Herkes başörtüsünü kullandı şu ana kadar. Ve en sahtekar partideki nedir biliyor musun Türkiye'de? Sağ partilerdir bak. Hep kullanırlar, kullanırlar bizimle yukarı çıkarlar, çıktıklarında unuturlar. Hepsi bunu yapmıştır yani. Erdoğan da yapar, onda evvelkiler de yapar. Ama bunların içerisinde Erbakan'ın olsun, Erdoğan'ın partisinde olsun... Müslüman bildiğimiz, kendi inandıkları şekilde İslam'ı yaşamak isteyen insanlar var. Ben şimdi eğer haramlılıkta oy vermek, Erdoğan'a verirken haram da Erbakan'a verirken helal mı? O zaman sen oy helal mı diye sormayacağım. Bunların içinden hangisine oy veririm diyeceksin? Çünkü sen oy vermeyi haram kabul etmiyorsun. Ama belli bir kesim var ki, oy dinden çıkarır, küfrü desteklemektir falan diye yorumlayan gençler de var. Bu onların cevabı olur sonra. Sana gelince Erbakan'ı mı destekleyelim, Erdoğan'ı mı? Eğer bunu sorarsan akıllı birisi Erdoğan'ı destekler. Neden? Nedeni çok açık. Çünkü senelerdir Erbakan'ı yapamadı, Erdoğan yaptı. Erdoğan'ı Erbakan'ı iyi talebe yetiştirmiştir. Erbakan'ı şimdi bak kendi yetiştirdiği talebelerle aptal bir bahçıdan oyunu oynadı. Bu fidanları yetiştirdi, üzerinde basıp ezilmek istedi. Kazlı Çeşme'de kim vardı? Bizans'ın torunları, çağlayanda Müslümanların torunları. Ulan sen yetiştirdin bunları bu, bu, bu memlekete saldın. Bunların yaramaz çocuk olduklarını evi terk ettikten sonra mı anladın? Gitmez artık bitti bu iş. Erbakan oturmalı, kahvesini almalı, püfür püfürterek püfür içmeli. Bunları ben yetiştirdim diye. E bir hoca artık ölünceye kadar hocalık yapmazlar <gülüyor> kadar. Abdullah biz zaten öyle bağışlamazıyla şey yaptı ya. <gülüyor> <gülüyor> yastını yaptı. Hayır. Öyle de sayılmaz ama bizde siyaset çok çirkek bir iştir siyaset. Öyle. öyle. Yani bence Sayın Nursi bu sözünde baya haklıymış yani şeytandan. <gülüyor> ve siyasetin şerrinden Allah'a sığınırım. Yani siyasetin namussuz yapmayacağı bir insan zordur. Ha bu siyaset Erdoğan'ı şey Erbakan'ı sene senede harcadıysa harcadı. Erbakan siyaset yapamadı. Erbakan'ın etrafındaki adamlar yaptırtmadı. Buna rağmen Erbakan iyi iş yaptı bak i̇yi Türkiye'de. Ha? İyi bir çizgi çizdi. Bak şimdi. Ama siz yanlışlarını görmezseniz hep iyilerini görüyorsunuz. Erbakan'ın hatalarını görmeyen doğrularını takdir edemez. Ha, bu siyaset Erdo Erbakan'ı 30 senede harcadıysa Erdal'ı 10 senede yarış tat etmeyin. Erdoğan niye şimdi gözde dua etsin Baykal'a? Yatsın kalksın Baykal'a dua etsin. Baykal onu o vaziyete getiriyor aptal bir si siyasetçi. <gülüyor> Valla Baykal vaziyete getiriyor. Ha, Erdoğan Baykal'ı silsin Allah'ın izniyle. Erbakan Erdoğan'dan daha daha iyi birisi aday olursa ben oyumu götür ona veririm. Ben siyasetçi değilim. Geçen seçimlerden almış partiler verdin. Hangisinde? <gülüyor> Sen gelecekte Hoş kime vereceğiz diye mi soruyorsun? <gülüyor> Geçmişte kime verdin diye <gülüyor> mi? Geçmişte. Geçmişte, Geçmişte de gelecekte de ikisinde İkisini Hem söylüyor hocam. Yani Geçmişte kime verdiniz? Halbuki ben anlattım az önce. <gülüyor> <gülüyor> anlattım ya, bir açık şey. Sorabileceğin ihtimalini göz önünde bulundurarak cevap verin. Şu an bile bir sürü hatasına rağmen ben Erdoğan'a veririm. Sırf CHP silinsin. Hocam, bir şey Hocam CHP ile beraber bu e. ortadoğu, işte Büyük ortadoğu Doğu Projesi'nin eş başkanı oradan. Büyük ortadoğuda 22 ülke sınırda değişik. Şimdi yani. sen diyelim ki milli görüşün oradan buradan duyduğun, ezber duyduğun laklar aktarma bak. Çekiş gücü Türkiye'ye kim getirdi? Özel. Bak Özel getirdi. Demirel ile İnönü ne diyordu? Çekiş güc gitsin. Lazım değil. Demirel'e inönü iktidar oldu. anap muhalefet oldu. anap dedi ki çekiş gücün işi bitti gitsin. Demirel'e inönü değil ki lazım daha dursun. <gülüyor> başvurları... Er bakan parti oldu ne yaptı? Durması için imza attı. İsrail başbakanlığı Türkiye getirdi. Bu siyasi laflarına aldanmayın. Yani muhalefetteyken vaatleriyle işe geçtik... başa geçtiklerini yaptıkları iş farklıdır. Bu siyaset batırır insanları bir siyasetçi değildi. <gülüyor> Erbakan kendini kurban etti. Bari biraz cevap toplamaya baksın ya. Bıraksın artık bu işi. <gülüyor> ha, Erdoğan daha iyi olsun değil. Bence Erdoğan'ın mesela belediye reisleri var ya, Türkiye'yi batırdı. Erbakan zamanında belediyeler daha iyiydi. Ya bunu bunu herkes kabul eder, değil mi? <gülüyor> Ama asfalt hikmet ne yaptı burada size? Ola daha da aşağısı düşedi. Başka bir iş etmedi bunlar. <gülüyor> Değil mi? Bursa ne? Bu Şimdi <gülüyor> Biz böyle siyaset. Erbakan niye Erdoğan mı? Erbakan akıllıdır, Erbakan kültürlüdür. 50 tane Erdoğan yapar. Kişisel olarak, Bunu kabul etmek gerekir. Erdoğan seneleri mücadele, Erbakan seneleri mücadelesini vermiş. Erbakan'ın hataları görünür ama Erdoğan'ın ki görünmek, Kasımpaşa'yı der geçer. <gülüyor> Erdoğan'a yakışır ama Erbakan'a yakışmaz. Yakışır mı? Yakışmaz. Yakışmaz. Yakışmaz. yakışmaz. Şimdi ben tam olarak şöyle mi anlamadım? Yani bu adam daha çıkamadı senin için. Bir Orta Doğu projesinin başkanı olsan. Bakar. Yani, Büyük Orta Doğu'nu Erdoğan başlatmadı. Ben sorayım da. He bak, bak. siz bunu anlama, anlamazsınız. Anlarmış gibi girmeyin. Hayır. Büyük Orta Doğu projesini Erdoğan başlatmadı. Hayır, bu başlatmadı. O Yalan. oluyor diyor. Yani kim geçerse geçsin iktidara. Er Erbakan olsa o da yardım ederdi etti Yahudilere. O da eder. Yahudilerle En büyük en büyük yerler Erbakan döneminde böyle köçertik bir anlaşması eder Yahudilerin ataklı karma yani. Burada farklı şeyleri düşünmeli en doğrusu. Olsun. Efendim o arada kalıyoruz. Kimisi bak arada var. bak sen kendini araya atıyorsun. Gümbrüdedik <gülüyor> iki ya, kavga eden arasına. İstiyorum hocam sözü şöyle soruyorum. Oy vermek mi AK Parti'ye gerekiyor yoksa hiç oy vermemek mi daha iyisi daha? Sen oy soramazsın. Çünkü senin bulunduğun konum Erbakan'a müreyim, Erdoğan'a ben, ben Aslında bu soruda, konum var hocam. Ben tarafsızım. Bunu ciddi. mesela bazı gençler sorabilir. Oy vermek bence küfürdür. Böyle o, ben, duyduk hocam. O duyduğun nerede var? Yo, sen boş ver. Onlar gelsin ben onun cevabını ona vereyim sana değil. Senin konumun Erdoğan'ım, Erbakan'ım. Hocam onlar sız diye alırlar. Siz sizden cevap. Hayır. Sen Erdoğan'ın verelim, Erbakan'ın. Böyle dedin değil mi? Çünkü soruyu ben düzeltirken sen ha dedin. Yani şey var hocam ya, Erbakan bittiği için Alt Parti'ye vereceksin. Cevap bu mu? İyi anladın, sayılır. <gülüyor> <gülüyor> Erbakan bitir. Erbakan aslında bitmedi. Hocam, son bir şey daha söyleyeyim Erbakan bitmedi. Erdoğan'ı geliştirdi, sürdü ortaya. Hayır, sürmedi hocam. Ben bizzat kendine sordum. Erbakan'a sordum. Erbakan sana falan, seni seviyene inip sana sorma cevap vermez. Verdi. Işte o rastgele gitmiştir. Sen İnegöl'lüsün, Boş boşver. Sordu öyle, ben Alkan'da kendime sordum. O ver. Dediğin şeyi söyledik, hepimiz üzüldü dedik, onlar şarap oldu. Ne <gülüyor> dedin? Hepimiz üzüm dökledik. Onlar şarap aldık. Ha işte kaldı. sen şimdi bunu senelerde zaten baklavanın da altını kızartabildin enişte. <gülüyor> yani ben anladığım şey tam şeydi. Bak şimdi doğrudan. Erbakan üzüm düyse bunlar şarap oldu. Kim sıktı bunu? Valla Erbakan kendisi mi dedi? Erbakan sıktı doğrudur. Erbakan şarap yaptı. O doğru. <gülüyor> Muay kaçtılar arkadan kaçtılar. Beni arkadan kaçanlar kabul ediyor. Nerede kaçtılar ya? ya, ne? Nerede yani? kaçtılar ya. Ne İstanbul Belediye Başkanı Erbakan'ın partisinden Erdoğan kaçmadılar. Ya, son bir anladığım şeyi söyleyeyim. Mi? Yani, Sen Erbakan'ın iyi işler ya. yaptığına yaptığını gör. Allah yaptığı ecirlerin karşılığı olarak ona tevhid anlamayı nasip etsin. Böyle, ha. Diyor. Ha. Böyle dua et. Ha Erdoğan'a gelince. Adamlar kendilerini maskar ettiler, yetmiyorum ya. Yani ben Avrada vaziyete getireceğime başbakanlığı kabul etmem. Allah kabul etmem. Erbakan'ın karısı daha iyi kapanıyordu. Yok. Erkekçe konuşun. Hocam zaten açıktı Erbakan Hoca'nın hanımı, ilk zaman evlendiği zaman açıktı. İlk Bitti. Daha sonra Onun için zaman... yumurta tokuşturmayacağım. O yönüyle kişisel olarak bu farklı, o farklı var. Herkesin bir yapısı var. Bence öyle kaliteli adamlar vardı ki orada kendilerini harcadılar. Daha akıllı iş olabilir. Hocam şimdi biraz önce bitti dediniz ya. Efendim? Saadet bitti dediniz. Sonra bitti. tam olarak bitmedi. Yani saadet bitti. Bitti. Tarafı... Bitti ya. Kafadan orada, O Orada mesela, kısa bir zaman sonra müzelik partiler içine girer. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Halbuki Erbakan müzelik olmamalı. Kadri'ni bilmeli. Bunları ben yetiştirdim demeli. Ben üzüldüm, onlar şaraptı, olur. Çay içer misiniz? Çay getireyim mi? Allah razı olsun. Bence tevhütle <gülüyor> mukayese edersek bunların çok sorunları var. Ama Türkiye'de bir siyaset gerçeği var mı? Var. Bir de oy verme var mı? Var. Bence eğer CHP silinecekse siz CHP'yi anlayamazsınız. CHP'nin ortasını, ortamında yaşamadığınız için CHP'nin ne olduğunu bilmeniz mümkün değil. Gabe Türkiye'den gitmeli, silinmeli. İnşallah. O zihniyet tamam. gitmeli. Allah nasip etsin bize. İnşallah. Abi Hadi çarışa çarışa. He? Valla ne siyaset. Şimdi söylemeye başladı bundan önce de söylüyormuş. Ak Parti oy verdiniz. Bunu söyle bir sıp CHP silinsin. Ama bunun yanında işte büyük orduda projeler değişsin, sınırlar değişsin. Artı dokuz tonluk bomba Irak'a atılsın. Bunları da kabul edelim. <gülüyor> <gülüyor> Allah Resulü Hristiyanlar kazansın derken, Allah Resulü Hristiyanlar kazansın derken, onların kaybetmelerini üzülünce, üçten bir gelsin İsa Allah'ın Allah oğludur desin diye mi yaptın? Akıllı o zaman yapacaksın. Sen benden daha mı samimişsin bunları söylerken? Değil. Hayır. Yani herkes kendini böyle ölçebilir. Onu öyle dememek için önceden onu örnek verdim. Bir biri kesimi, bir bölümü destekleme illa onların bütün suçlarını kabul etme değildir. Bu anlama gelmemeli. Bence Erdoğan olmayıp Parti başka bir parti olsaydı Türkiye daha büyük bir felakete düşebilirdi Ortadoğu'da. Ha, Erdoğan kendini harcıyor mu? Tabii harcıyor bu ortamda. Ama o gönüllü çıktı. Biz ne yapalım? Ha biz birisine vermemiz gerekiyorsa ben AK Parti'ye verdim. Ama AK Parti'nin hatalarını kabul ederek değil ben tenkidi diyorum. Yani sebep yani AK Parti'ye vermenizdeki sebep eee ÇRF. hoca bir anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> hoca tevmümü anlatıyor. Anlatıyor anlatıyor. Bitiyor. Birisi çıkıyor. Peki hocam diyor. Su bulamazsak ne yaparız? Diyor. <gülüyor> Ulan <gülüyor> deminden beri ben bunu anlatıyorum sana. Anladın mı? Sırsayı. <gülüyor> hocam Kemal kemalarımızın sormuş olduğu soruda kardeşliği anlattığınız bizlere. Hocam e, sahabe bunu yin şekilde yaşadı. Yine öyle inanıyoruz. Hocam ondan sonra mesela bu bildiğimiz Yemen Cemil Savaşı sıfına ulaştık. Hocam bu kardeşliğe ne oldu da yani bu insanlar karşı karşıya geldiler? Hocam bunu bile bir sohbet tadında anlatırsanız. Ah hayrolu inşallah. Bu senin sorunu kesmek için değildi. Oluyor ben yani siz ilim bir insansınız Biz de sizden öğrenmek istiyoruz. Yok değil. ben daha tarif da edebilirim. Şimdi yok. benim kanaatim benim görüşüm bu. Bana şöyle karşı çıkabilirsin. Önce haram demiyorsan oy vermeye, sohbet böyle gider. Haram diyorsan sana cevabın başka olurdu. Ama sen haramlığını kabul etmiyorsun. Hangisine verir hangisi daha iyi. Bence ikisinden hangisi daha iyi yerine, hangisi daha çok bizim işimize yarayan iş yaptı. Ben bunu düşünüyorum. Bence Erdoğan senelerdir Erbakan'ın yapamadığını yaptı. Ama bu yapmanın altında Erbakan'ın da katkısı var. Bunları Erbakan yetiştirdi. Bunları anladın mı? <gülüyor> Anlamadım. Şu arkasına yine ay bunlar anlamadığın ispat eden bir soru soracak bize. <gülüyor> <gülüyor> anlamadın çünkü Hocam, bak anlamadın. Bizim işimize yarıyor da yani. <gülüyor> ama yaramadı o kadar büyük şeyler var ki yani. Yok yok. Onlar zaten olacaktı. Oluyor da zaten. Yo, bazı, işte, or Türkiye ortamında hazırlanan şeyleri illa iktidara gelenin üstüne yıkmamak gerekir. Şu an aslında ne Avrupa ne de Amerika Erdoğan'ı sevmiyor. Erdoğan'la Türkiye'ye, Müslümanlara zarar vermek istediler. Kısmen başardılar ama başaramadıkları yerler var daha. Kısmen başardılar. Ama daha başaramadılar. Daha. Erbakanla daha Erbakan'la daha çok şey başardılar. Hatta şeyle Bakcili ile bile, Arpattan Türkiye'şte Bayizman geldiğinde Güney Anadolu'ya kim karşıladı? Erbakan. Hayır, Türkiye karşıladı. Türkçeş karşıladı <gülüyor> Karşılardı diye. Doğrudaki olaylara karşı Pakka Pakka liderin atılmaması için kim imza attı? Çıklar, çıklar. Yavrum. farkı? de başka, iktidar da başka gider bu işler. Buna zaten olacak işler. Başka türlü yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet şimdi saydın sözünü. E biz gördüğümüz da. Irak'tır. Irak'ın haricinde daha neler var? Onlar nasıl oluyor? oluyor. Irak'ı bunlar yapmadı. Irak ta öz evet. zamanında patladı. Evet. Bugün geldin. Denizcilik 7 tane almıştı. 4. 7 tane almışsınız 6 tane liman Amerika'ya çalışmışsınız. 9 ton bomba götürmüşsünüz oraya. Erdoğan'dan önce de çalışıyordu orası. Yani bu rağmen... Erbakan zamanında da çalışıyordu. Yani hocam şöyle anladım tam olarak, bu rağmen, Bu bak, onun olmayan hatalar ona yüklenmeyecek. İnsafsızca Erbakan bir kere en son başbakan olduğunda... Demiyor, on. A öyle de. Ama öyle. şimdi öyle. A öyle Anla, ha, öyle şimdi, örek bombayı da buna yüklüyor. Erbakan devrinde ordulara gidenleri de buna yüklüyor. Ha, o da Hayır, olmuş. tabii. Ses kayıtını vereyim hocam. hocam, hocam. Bir <gülüyor> <gülüyor> daha hatalarını say. Bu hatalarına rağmen zaten olacaktı. Erdoğan hatalarını çıkarırsın. Mesela Türkiye'de devlet olan, hükümet olan herkesin hatası var. Hepsinden tut. Hepsinin var. Bu, bu, bu fatura bize çıkıyor. Yani Türkiye halkına çıkıyor. Doğru mu? <gülüyor> Biz şimdi Erdoğan'ın üzerine yüklemekle bu hatadan başkalarını mı kurtarmaya çalışıyoruz? Değil. Partizan bir siyasi kaldığı müddetçe Türk toplumu aptal toplumdur. Zaten bu toplumun aptal olduğunu Aziz Nesin de tescim <gülüyor> Öyle adam tutuyor bir Kur'an öpüp başına koyuveriyor, biz götürür koyu ona veriyor. Antalya'dan <gülüyor> rektör olmuş hocam adı. CHP'nin adı. Iki. Antalya'dan <gülüyor> üniversiteler arası yüz kurul başkanı. E başka başkası olma olacak değil işte. En mikrofonu yok. Evet. Said'in. <gülüyor> evet. Said'in <gülüyor> sorusuna gelelim. <gülüyor> yani Said'in sorusunun sırası geldi. Çok <gülüyor> sanırım. <gülüyor> ne dediniz Said? Hocam eee kardeşim, kardeşim e onay. konuştunuzda hocam bunu engelöreleyin yani en azından bir sahabeden okuduk hocam. Yani kardeşi düşmanlar da daha fazla tepkisini görüyoruz. Hocam ne oldu da yani e, bu kardeşler karşı millete karşı kırış kılıç de yani bunun sebepleri nelerdi hocam? Yani bir sohbet halinde yaparsanız. Şimdi Kur'an'da bize örnek olarak gösterilen sahabe bazı hata <gülüyor> ve müşkülatlarına sebep Üzerlerinde sorun oluşturacak, şüphe oluşturacak kadar büyük değildir. Çünkü tümden amenu bi بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, o zaman hidayet üzeredirler, güvendedirler diyor. Allah bizim sahabe gibi iman etmemizi istiyor. Sahabe birçok yerde methediliyor, övülüyor. Sahabede bu denli hata da oldu. Burada ayırmamız gereken şey şu. Sahabenin bütün ahvali örneklik değil. İçinde ibretlik de var. Bunu ayırdınız mı? Ne demek istedim? Sahabenin örneklik örnek olduğu yerle ibretlik olduğu yer ayrılır. Bunu ayıracaksınız. Ha. Örnek olduğu yerde aynen onlara uymak, ibret oldukları yerde de onlar bile böyle bir fitnede vuku bulduysa biz ne oluruz? Şimdi sahabeyi bizim kıstaslarımızda ölçemezsiniz. Ee, Mekke'ye hücumu haber veren sahabenin konumunu biliyor musunuz? Ne oluyor? Evet. Ha? Ha. Ne oluyor olay şimdi? Allah Resulü'nün dışında herkes onu öldürmek istiyor, münafık görüyor. Allah Resulü hayır. Onun yaptığı suçu mazur göstermiyor bak. Yani kendisi diyor ki, ben bunu nifakımdan dolayı yapmadım. Akrabalarıma karşı olan şefkatimden dolayı yaptım. Bir akrabalık görevi. Hah, belki samimi ama yanlış bir ölçüydü bu. Onun için. Allah Resulü diyor ki, onu bırakın Allah'ın Bedir'e için söylediğini duymadınız mı? diyor. Onların yapacakları günahlar bile bağışlanmıştı. Şimdi sahabenin ölçüsü bizim dışımızda. Sahabe ne oldu da böyle bir şeye düştü diyemeyiz. Şöyle dememiz gerekiyor. Sahabe bile, bu insanlar bile Kuran'da, Kur Sünnet'te bunca net edilmiş insanlar Ayşe Validemiz bu sorunu yaşadılar buna düştülerse biz buna ibretlik diye böyle bakarız. Ama mutlak baktığın zaman Allah Resulü'nün verdiği haberler, onlar üzerinde böyle bir yorumu değil. Çünkü iki Müslüman taife karşılaştığında, araların ıslah bakın. Çünkü mü'minler, ancak müminler kardeştir diyor. Hmm. Ve bir tarafa da Bağî adı bağî adı verildi, gerçek. Kur'an'da hem Bağî diyor, bunlar tövbe edene kadar, ev adet edene kadar vuruşun. Ve Ammar'a da diyor ki, ya Ammar tehtulu kafiyetul bağiyye. Seni yani vahiy bir tayfi öldürecek diyor. Çünkü hmm. öbür taraf öldü. Muaviye'nin tarafları öldürüyor Ammara, Radiyallahu anh. Onun için bence bu soruyu sahabe üzerinden değil. Çünkü ama ibretlikle örnekliklerini anlarsak yakalarız. Buna bir sünnetullah diyebiliriz. Bu olacaktı. Olması gerekiyordu da. Ama bunlar devam bir hataya binaen olur. Mesela ee, Musa Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam'ın e, mana aleminde bir muhaberesi var. Musa Adem itham ediyor. Ee, Bu halim üstümdeki kardeş şerifte sen işlediğin günaha sebep cennetten atıldık. Şimdi girmeye çalışıyoruz. Sen bunu yapmasaydın bir cennetten atılmazdık diyor. <gülüyor> Adem Aleyhisselam ne cevap veriyor? Ha? daha benim... da yaratılmadan insanlık Geliyorsun. 50 bin sene önce hakkında takdir edilen bir şeyle mi beni itham ediyorsun? Kur'an'ı biraz dikkatli okuduğumuzda bunu görürüz. Tab sayfanın başında diyor ki Allahu Azze ve izqala rabbuka fil ardı halife. Allah meleklere şöyle demişti. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Biraz aşağıya doğru indiğinde Adem'i yaratıyor. Melekleri ona secde etmelerini emrediyor. Hepsi secde ediyor, iblis etmiyor, imtina ediyor. Aşağı doğru iniyor, Adem'den havaya siz cennette burada iskan edin, oturun diyor şimdi bak. Ta yukarıda mı yüzünde yaratılacağını. Ondan sonra bir sebepten dolayı isyan ediyorlar. Allah onları cennetten alıp dünyaya atıyor. E zaten dünyaya atılacakları önceden söylenmişti. Peki bu günah ne oluyor? İşte biz bunu sorgulayamıyoruz. Ha, Adem Aleyhisselam buna rağmen e, e, o takdir hakkında bir laf etmiyor, itiraz yok. Sadece Arap'taki bu kıssanın devam olan yerden Allah'ın biz ikimiz nefsimize zulmettik. Eşi havayı da kast ediyor. Eğer sen bize affedip yani bize mağfiret edip affetmezsen biz <gülüyor> zalimlerden oluruz diyor. Yani kusurana. Uğrayanlardan olur diyor. Sahabenin bu kısasına gelince biz onların Kur'an ve sünnetteki methedillikleri noktaya bakarız. Bunlar aralarında hangi kardeşliği ihlal ettiler de böyle bir fitneye düştüler yorumunu biz onlarda yapamıyoruz. Ama mutlak bir hata var onu onlara götüren. Mesela Hazreti İmam'a İmam isyan gerekmezdi. Fitneye baktığın zaman bazen hak olan şeyler bile az önce yani hak olduğu halde namaz mevzundaki sen yoktur ne olacak? bir mevzu seni Tevhid'den konuşma. Sen Tevhid'den konuş, senin Tevhid'den konuşma alıkoyabilir. Mesela Hazreti Osman'ın öldürülmesiyle bunun kısasını alınmadığını düşünüyordu Ayşe validemiz. Devamlı bir kısas istiyordu bu mevzuda. Ha, bazen şeytan bu gibi şeylere sebep olabiliyor. İnsanların günahları karışabiliyor. Ama onların bu olayına bir örneklik değil ibretliktir. Hatta bu gibi meselelerin rahatlıkla anlaşılmayacağını düşünerek İmam-ı diyor ki Allah onlar kılıçlarını kana buladı, biz dilimizi kana bulamayalım diyor. Bunu anlatmada baya zorlanırız. Anlamada da zorlanıyoruz. Ama bu bir hataydı, bu bir gerçek. Karşı tarafa bağı derler, bu da bir gerçek. Büyük bir fitneydi, altta Allah Resulü sakındırıyor. Herkes kılıcını kırsın, çekilsin ve buraya karışmayan devamlı hayırdadır diyor. Bunu bir kardeşlikten biraz daha farklı yorumlamak gerekiyor, ele almak gerekiyordu. Kardeşliği az önceki dediğim ölçülerde anlatabiliriz ama sahabe bunu neden dediğinde ben belki anlattığımı, başarılı anlattığımı düşünebilirim ama herkesin aynı, aynı seviyede anlayacağını pek zannetmiyorum. Ama bu bir hata mıydı? Hataydı. Buna rağmen onların kardeşliğini ihlal etti mi? Çünkü mümin ancak müminler kardeştir diyor, aralarını ıslah edin diyor. Yakalamamız gereken bu. Teferruatı yakalayamayabiliriz. Ama bu bir ibretliktir. Örneklik değildir. Tam sorduğun sorunun cevabı olmadı değil mi? İçinde anlamak istediğin bir yer var mıydı? Yok, Şunu hissetmiyorsun değil mi? Birileri <gülüyor> bunu tutana sorup da yani biraz şey mi, şia taraftar olanların... ...sana sorup da bunlara cevap vermeye hazırlamıyorsun değil mi kendine? Gerisi de tabii. onlar bunu sıkça gündeme getirirler. Biz onların methedildiği yerlere bakarız. Yani ve tutup da yani Mekkelilere haber vermesi bir ihanet olarak anlatılır bizim dilimizde. O bunun aksini söylüyor. Ha, aksini de söylesek hataydı, kabul etme durum Onu öldürelim deyince hayret ediyoruz. Bu Bedir Bilmiyor musunuz Allah Bedir için ne dedi diyor? Bazen insanlar hata yapar ama hatayı yapana istediğin gibi ceza veremezsin. Hocam peki Allah Resulü ölen de, öldüren de de derken burada ne <gülüyor> gerekir? Peki öldü öldüreni anladık diyor. Neden ölen yani ölen Çünkü o da onu öldürmeye çalışıyordu. Herkesin yaptığı bir suçun cezası var. Suç suçtur. Herkes e, eten bunu verecek. Bir de şöyle olabilir mi hocam? Hı. Mesela orada e, kastedilen öncüler ve niyetlerin şimdi topyekün bir kavim o şekilde sorgulanamaz mesela. Çünkü onların da itaat etmesi gereken... Anam bu Masiyette itaat yoktur. Birileri de emretse, mesela her kim buradan uzak durursa selamet ererdir. Bazı sahabeler iştirak etmiyor. Emir Mehmet din, emir çekip gidiyor. Ammar içinde taktulu, ya Ammar taktulu hafiyatul bagiye Sana bagi bir taraf öldürecek. Bunlar açık. Herkes işlediği suçu bulacaktır. Ama kardeşliği iptal etmiyor bu. Evet. Biz bu kuralı tutmamız gerekiyor. Çünkü Hucurat'taki ayet çok açık. İki Müslüman taife, mukatili için karşılaştırlarsa isyan edenle tövbe edene kadar uğursun. Ama kardeşlerinizin <gülüyor> arasını ıslah edin. Onlar ancak müminler kardeştirler diyor. Demek ki çarpışacak yani, değil mi? Yani bu ayet geldiğine göre çarpışacak. Şimdi örneklikle yani. ibretlik derken sahabe bunu yapmış. Biz yaparsak ne olacağız? Bizim geleceğimizi garantiye alan hiçbir sevabımız yok sahabe gibi. Biz de yaparız şeklinde örnek edinemeyiz. İbretli. Onlar bu fitneye düştüyse bir haydi haydi düşeriz. Bizim affettirecek bir Bedir ehlilik durumumuz da yok değil mi? Onun için kendi ölçülerimizle bunu ele alamayız. Evet. Bunların hayırları mı kefaret oluyordu bu yaptıklarla? Mesela Mekke'nin kuşatılacağına haber vermesi tabii. Bedir ehli. O hayrı bu şehrine bile keferir. Ama bizim bunu kapatacak bir hayrımız, hangisinde garantimiz var? Onlar Kur'an'da sünnette met edilen insanlar. Hocam, e, bu bah, ashabım, o, o. zaten e, bir yere kadar cevap verip de bir yerden sonra cevap vermemem, ha, cevapsız kaldı şeklinde bizden uyandırmamak için zaten hadiste de ashabım zikredildiğinde susun diyor. Bu genel kaideyi koyuyor. Çünkü neyi, nerede konuşacağımızı tespit edemeyebiliriz. Onun için susun, diyor. <gülüyor> evet. Hocam bu Muhammed Şankaten'in bir kitap var. Sahabenin, e, ihtilafında sahabenin siyaset... Şu an vahşı akamına girmiyoruz hocam. Çıra yayınlanan şu an bir kitap. Hocam genel olarak İbn-i alıntı yapıyor. E, hocam diyor ki, Burada diyor esas diyor, bu müşad olmasının en büyük sebeplerinden biri diyor Osman adlandırıyor. Yine yine yaptığı alıntıda. Çünkü diyor Ömer gibi biri diyor ona öyle bir saltanat bir halife bıraktı ki adalet her şeyi düzen ortadan. Onun diyor siyasi karaktersizliği diyor. Çok yumuşak huylu olmasın. Bunlar diyor buna sebep oldu diyor. İnsanları diyor ona karşı ası olmaya, valiliklere göndermiş olduğu insanların saltanat kurması. hatta Muaviye haset ondan sonra Amrelası Kastelio Mısır'da yerlenen. Emebilir Kastelio. Kendisinin dü öldürülmesine kadar dil gelen Esas şu bunları diyor. Bir nevi tebliğle ilm-i hale çok bir hocam hocamızın. Onların güzel anlatı yapıyor. Yani bunları deyim de bir seferlerde biri de Osman'ın diyor bu şeyleri biliyor. Çok güzel bir oyunmuş şu akülü olması. Hocam o meseleleri getiriyor. Şimdi tabii hocam bu tartışma sahibinin masum olmadığını, hata yapacağını ama işlediğiniz gibi hocam hani kardeşlik tabi biz işin bu çıkamayız oraya. Peki demin yani, sorgumda biz... niye bunu demedin? Bunu birisine cevap için mi yapıyon dersin? Demin ki de, bir yok. yerden... Said. Evet. Hocam, şimdi oraya. ben sorulan <gülüyor> soru <gülüyor> istikametini yakalanacak kadar saf mıyım? Hocam yok Bak, Bir şey var şimdi. Yok, Bak şimdi biz devamlı diyoruz sahabe masum değildir. Ama adildir. Bunu yakalatmışızdır. Muhammed Fatih gibi bir pisliğin o kitabı okursa sana helal olsun. Klabuzuk argo olan bunu boktan kurtulmaz. Muhammed Fatih değil, değil. Evet. Muhammed Fatih'i anladı hocam. Ben Muhammed Hatay'ı anladım. Demek, Şankıdi. Şankıdi, Şark? şarkıcı. Şankıdi. Şankıdi. Şarkıcı. Şan, Muhammed Şankatı diyor hocam. Geçirin kitabını. Kimin? Şahkati. Muhammed Şankatı. Muhammed Şankatı diye bir kitap. Hmm. Muhammed Şankatı'nın kitabı hocam. Muhammed Emin? Hayır hayır, Muhammed Şankatı diyor. Üzerinde biz var da den o kalan Şankatı kısmı. Muhammed Şankiti'yi kullanma. Oral olan herkede Şankiti derler. İlim ortamında bilen Muhammed Emin Şankiti var. Bu kitabı kim tercüme etmiş? Çıra yiyenleri. Çıra mı, çıra ben mı? Çıra, çıra. Kim tercüme ediyor? Hocam tercümeyene bakmadım da. Ben Muhammed Fatiha'm. Da yok yok. yok. E bir söz söyle bakayım. Orada. Hocam bunu getiriyor. İşte ne götürüyor, ne diyor İbn-i Teymi'ye? i̇bn Teymi'ye diyor ki, o onun başına yani. döndüğümüzde ne diyor? Siyasi kariktersizliği. Siyasi kariktersizliği. Kariktersizli. Hatta ben okuyayım da biraz şu olur. i̇bn Teymi'ye bu sözü demez. Kesinlikle Hatta denemez. çok Osman'a dönemini baya da birleştiriyor. Bak şimdi, Allah Resulü diyor ki, Osman'a ayağa kalktığında melekler <gülüyor> bile bundan hayal ediyorlar. Bunu diyen şerefsizdir bak o sözü. Evet. Da o çok, falan şey Ama sen bu hadisi biliyor musun Bukhari'den? Biliyorum. Osman bu. Hazreti Ama Osman, Ömer'den <gülüyor> daha çok merhametli olduğu bir gerçek. Ha Ömer merhametsizdir miydi? Hayır. <gülüyor> benim kendilerine ne kadar, hatta e, bazıları gelip diyor ki, Hazreti Ömer'e biraz daha yumuşak olsan bu insanlara, benim onlara ne kadar merhametli olduğunu bilseler üstümdeki elbiseyi bırakmazlar diyor. Bu doğru. E, fitnediler Osman'ın ortamından çok istifade etmişlerdir. Bu da doğru. Ama bu olacaktı. Kendi ölümüne sebep oldu ama birisi siyasi doğru okuduysan tabii onu. Yani İbn Teymiye bu sözü denersin. Birileri belki tefricileri kullandığı ve İbn Teymiye'nin sözünü kullanıyor orada. Ama hocam ben de okudum mesela ki İbn Teymiye e, hakkında yazılan kitapta hani Hz. Osman Efendi'mizi akrabası Mervana sürülmüştü diye hani Peygamber'in söylediğim zaman onu yeniden Hz. Osman Efendi'miz şey, e, akrabası, ya, hani yeniden, Osman Efendimiz akrabası olduğundan dolayı yeniden yanına aldığından dolayı. Şimdi akrabası olduğundan dolayı biz diyemeyiz. Bu Ama bu görünen akrabası olduğundan Yok, görünen evet. ve Osman radıyallahu anh, bazen bu gibi insanları bu tavrin ıslah, ıslah edeceğini düşünüyor. Mesela e, İbn Mesud'la geçen bir olayda Mekke'de Hazreti Osman 4 kılıyor. Eee İbn Mesud'a sorduklarında Allah'ın kabul edeceği ki benim için daha hayırlıdır diyor. Ama Osman Radiyallahu Anh arkasında binamada dek gelince o da onunla 4 kılıyor. İbn Mesud'e diyorlar ki hem bunu böyle dedin hem bunu yapıyorsun. Münafıklarının bunu kullanmasından korktum diyor. E, Hazreti Osman o sözleri diyecek birisi değil. İbn Teymiyye bunu katiyetle demez ona. Hangisini Hacim? Saydın. Hakaret var abi. Hakaret evet. ediyor. Ya, ya. Yani orada hakaret bağlamında da onu ya. Yani buradaki halifelik yolu düşmüş oluyor. Halifelik yolundaki düşmüş oluyor. Şimdi bak, bunlar Khilafayi Raşidin. Hem de Khilafet adı altında zikredilen, ümmetin en hayırlı ortamı, ne kadar hata da olsa, O riyazı yük isterdim ben. Hı -hı. Hocam şu şuna bağlıyım Ama teminlik. neden okuduğunuz kitapları önce seçmiyorsunuz. Gece oldu 10'uncusunu <gülüyor> da geçtiniz ha. <gülüyor> önce gelenin ok okuyorsunuz. Hı -hı. Mesela ben senin yerinde olsam o parça kaçıncı ciltlerde kaynak veriyor İbn Teymiyye'nin külliyatından? <gülüyor> Hocam fetavadan veriyor. Bilmiyorum. Ona kaçıncı ciltlere? Fetavaya vaktim nereden getiriyor? Baktım, fetavayla bir tane peki yani dokuzdan <gülüyor> sonraki ciltlerdeyse okuyamazsınız Arapça. Ama birisi okuturabilirdiniz. Bence bir tercüme hatası var. Muhammed Şankiti bir kere öyle birisini tanımıyorum. Mehmet Enin Şankiti kast ediyorsa var. <gülüyor> Muhammed Şankiti şu an onun yeğeni olan var. Şeri yazmış. Ben baktım onun yüzüne baktım. Getiriyor hocam bunları en sonda 2003'te yazmış. Texas birleşmiş şey diyor, Amerika Birleşik Devletleri diyor. Hatırlığı şaşırmayan adam geldi böyle öyle. E gece oduncusu de... olan sensin Sahil. Önergele evet. ben kitap okuyorum. hocam. <gülüyor> yok hocam. Kitap <gülüyor> getirmiş olduğu şeyler, kaynaklar güzel hocam. <gülüyor> Sadece düşmüş sorular. <gülüyor> Tekvircilerin kitaplarına bak ya. Ebni Tehmiy'den Muhammed'in Abdülhak'tan görürsün. Ama hep çarpıtılmış sözlerdir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yine bakmak gerekir mi? Hocam gece oduncusu ne demek ya? Yani? <gülüyor> <gülüyor> <bilin> ben karanlıkta ben karanlıkta ceryan tellerine dokunabilir mi? <gülüyor> Aşağı. Gece oduncusu bu tekin işte. İmam Malik'in <gülüyor> şey Ahmet şeyi görüyorum. beraber İmam ibn Hanbel. Gece karanlığı. Bir de fakat Hazreti Osman için... Alır, bir zaman mesela ilk çıkardığı kitaplarda Seyyid Kutuk da böyle bir laf etti biliyor musun? Iki, o sonraki baskılarda bu o yazıları kaldırdılar. Bence Hazreti Osman'ın radıyallahu anh'ın ne kadar hatta varsa yapsın, onun hakkında zikredilen o kadar güzel sözler var ki hem kendisi muhacirlerden, <gülüyor> düşün yani Bedir ehli olan insanlardan, Şehit diye rivayet var Şehit diye rivayet var. Tabi aksin et, değil mi? lira Yani bazı sözlerini asılları zayi ederek <gülüyor> düşünmeyeceğin. İbn-i bu sözü katiyet de etmez. Çünkü siyasi kariktersizlik ne demek? Hatta e, Ömer Allah Resulü'nün hakkında da bu kapı kırılacak diyor. Açılacak mı, kırılacak mı? Kırılacak diyor. Ve bence en, ümmetin en zor durumunu Osman yaşamıştır. Peki Abu Bekir'in zamanında o insanları idare etmek kolaydı, Ömer'in zamanında <gülüyor> idare etmek kolaydı, Osman'ın zamanında zorlaştı o çok insanları idare etmek. İşte bunu hiç hocam, daha daha çok çok de buradan yani. getiriyor. Diyor ki, yani hep diyor valilikler diyor, saltanat kurarken diyor bunlara diyor sessiz kalması diyor Osmanlı. De, İbrahim'i bunu deme. Hocam buradan getiriyor artık. Bunu tanımıyorum. Çünkü bazı hatalar var. E, ...işter istemez Emeviler'i koruduğu görüldü. Şeyi getiriyor hocam mesela, e, diyor ki, en son bu Mısır'dan gelen grup... Şimdi bak, bunların şeylemiyor. hepsinin doğruluğunu düşün, beşer... ...yani insan tahlili bunlar. Ama Allah'ın, Peygamber'in, Osman hakkında dedikleri... ...kanaat değil. Meleklerin bile hayal ettiği birisi. Onların hatırına mı kapamak lazım hocam yani, hatası Biz hataları kapamıyoruz. Ama, biz kimiz Osmanlı tenkit edelim? İbret Yok, değil Yok yani okumak, yazmak anlamında İbret, İbret, İbret Biz kimiz? Hem de bunu mevzu bahis etme, ancak Şiaları destekler. Kötümmü Allah İbn-i Hacı'dan getiriyor, İbn-i Hacı'dan Aynı, aynı şeyleri. Şimdi ben az önce Kur'an'dan zikrettim. Hadis'ten zikrettim. <gülüyor> <gülüyor> Meleklerimiz. Herkese gidiyor <gülüyor> <gülüyor> herkese. <tek iddeler> Şimdi bunu söylemiyorum hocam. <gülüyor> <gülüyor> yani İbn-i Temi'yle i̇bn Hacer'e getirilmesinden dolayı mı? Olsun ya. Yani e, e, i̇bn Hacer Hacer'a ta edemez mi? İbn-i de edemez <gülüyor> mi? Onların sözleri peygamberin sözünden daha üstün. Meleklerin bile hayal ettiği birisi. Ben mi hayal etmeyeyim Osman'dan diyor. Bu aralara takılmamak lazım. Bilecen de yorumlarında... E, ya Said, yorumların Bursa'nın içinde odun bulan, ya, ya dışarıya çıkıyor gece toplamaya. Bırak git, bu saatim de sana. Şimdi gölgede gideyim deyim, odun toplamaya bakıyor. <gülüyor> ya bu taraflara gidiyor, bir odun var burada. Güzel bir soru. odun var ya. Ama en azından bu kitabı okuduktan sonra, arkadaşları sakındırırsınız, bu kitabı okumayın diye. Bu işe yaradı yani, efendim. Hüsa <gülüyor> <Burada> Peygamber'in <gülüyor> e, kısasıyla, Adem Peygamber'in kısasında... ...şimdi bu e, Adem Peygamber, ben yaratılmadan elli bin yıl evvel... Takdir edilen bir ben şeyle ben, ben ayıplıyorsun, şimdi, diyorsun diyor. Şimdi burada Adem Peygamber'in bu günahı yapacağını Allah biliyordu, her şeyle biliyordu. O biliyordu da biz bilmiyorduk. Bize haber verildikten sonra biz bildik. Şimdi, evet. Burayı bu kısmını ne, ne kadar, nasıl anlamak zorundaydın? Yani kader olarak mı anlamak, anlamalıyız? Şimdi Yoksa bu sünnetullattır. Bak şimdi ta ayetin başında ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor mu? <gülüyor> bu açık mı? Evet. Zaten Adem'i cennete koymadan önce evet, yaratmadan önce yeryüzünde yaratacağını söylüyor. söylüyor. Ondan sonraki olaylar bizim yava var. Ve Adem de bu yaptığını hata olduğunu kabul edip tövbe istiğfar ediyor mu Araf'ta? Evet. Ediyor. Ha Bu şunu gösterir İblis de suç işledi ama o bağışlanmadı. Adem de bir kabahat işledi ama Ademe söyleyin. Eee ola taqribah hadha enna ankum min shajaratin wa zalimin fa azzal anha Evet. Mesela, ona tövbe ve istiğfar edici kelimeleri öğretti diyor. Ve Adem de onunla tövbe etti, Allah affetti. İnsanoğlu günah işlemeli, Allah da onu affetmeli. Adem'i böyle düşünürsün. Evet. Hocam bu peygamber sözcüğü, Mehmet'in Akran hocam bu son çıkarmış olduğu baskıda, bu kandil geceler ve bin bir yıllık yanmadı diye. Hocam orada peygamber kelimesinin bidat olduğunu söylüyor. Bu diyor farça bir kelimedir. <gülüyor> doğru farça bir kelime. Ama diyor bu diyor bidattır diyor. Sahabe diyor peygamberi sonra peygamberi tabi etmez. Ya Allah Resulü demedi. E Resulü diyor, diyor. demedi. Doğru. Peki bidat mı hocam? E, ne diyor o iş Namaz kelimesi bidat mı? Hem bir bir bir bir bir Hep salat Her, demişti. Kelimelerde bu ama dolu dolu bir kelimeyi anlamıyla kullanmak istersen ya Resul ya da Nebi demelisin. Bu doğru. Ama öyle dil olarak öyle bir e, oturmuş ki bizde en dikkat eden birisi dahi bazen yani peygamber aleyhissalatü Vesselam e, size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı yapıştığınız sürece katiyetle sapıtmazsınız. E, bunu kitap başlığı olarak koydum ama altına ne yazayım ne diyeyim hadis olduğunu hadis şerif desem çok klasik olacak ben de tuttum altına Muhammed Aleyhisselatu Vesselam dedim ha bazen bak şimdi Muhammed Aleyhisselatu Vesselam bile desek bize bu söz biraz şey geliyor rastgele birisinden konuşulmuş gibi, böyle değil mi Hı, ama Allah <gülüyor> Resulü dediğinde daha farklılar ama sahabe Muhammed Aleyhisselatu Vesselam demiş Muhammed böyle dedi ama onlar hangi Muhammed'i vurguladıklarını oturtuyorlardı sözlerinde. Biz bunu yapamıyoruz. Peygamber söylediği için böyle diyebilirsin. Ee, Farsça bir sözdür. Ee, bu herhalde pazarından topladığına değer vermiş Mehmet Evin Akın. Bidat <gülüyor> <gülüyor> denmesi. O zaman namaz da bidat. Oruç da bidat. Zahiriler diye bir grup dediniz, öyle nasıl telefonu açtığınızda o grubun kullandığı şey mi bu yöntem? Hiç anlamadım ben Zahirli. Geçen size Zahir bir telefon mi? açmıştık, şeyle alakalı, Fıtır, Fıtır Sadakası'yla alakalı. Antalya'dayken siz, biz yeni Yenice'den aldık. Antalya'da değil, köydeyken. Ben hiçbir zaman Antalya'da Köydeyken gitmem. hocam, neyse. <gülüyor> siz dediniz ki bunu bir grup kullanıyor, hani Allah'a <gülüyor> rüsle diyor ya, yediğinizden yedirin. Şeye. Anlamadım. Sen anlatmazsan bana bulmaca gibi buldurma. <gülüyor> <Sen düşün. gülüyor> ne demiştim en son? Ha, o zaman oruç da bidat, oruç da farsçadır, namaz da farsçadır. Ama... Her dinde bir karşılığı var yani. Fakat dolu dolu değil yani Peygamber. Aynı Türkçe elçi. Bazen Allah'ın elçisi diye diyor muyuz biz? O zaman burada da bidat demek gerekir. <gülüyor> tabii. Evet, başka? Hocam bize tavizle hoşgörü arasını ayıracak. Hoşgörüyle tavizi nasıl ayırmamış? Taviz de ki? hoşgörü değil, yumuşaklığı. Yumuşaklığı, tabii. Ee, bunun kaydelerini belki 50 kere tekrarlanmış bulursun derslerde. Hakkı söylüyorsan Batılın karşısında <gülüyor> dikilebiliyorsan istediğin kadar yumuşak ol. Yumuşaklığın senin hakkı söylemene mani, batılın karşısında dikilmene mani olmamalıdır. Çünkü bunun ölçüsü bu. Başka bir yani tavizmetri diye bir ölçü yok. Anladın mı? Ne dedim? Hakkı söylüyorsan, batılın karşısında duruyorsan, istediğim kadar yumuşak olabilir. <gülüyor> Eğer yumuşaklığım hakkı söylememe ve batılın karşısında durmama engel oluyorsa bu tavizdir. O yumuşaklık değil, tabizdir. <gülüyor> yumuşak ol ama hakkı söyle. Yumuşak ol ama batılın karşısında dikelim. <gülüyor> Kolay ölçü değil mi? Hı hı. Çok. Derslerde belki en az ellin üzerinde tekrarı vardır. Nasıl dinliyorsanız bilmiyorum. Kaideyi Tabii. Bu belki kulağa yapışmadı. Bu seferki mi? Hayır. O derslerde belki duydun ama... O zaman belki... Dikkatini çek Onun için dinlemediğimden dolayı yapışmadım. Bu kaydı Yani becerememelerinden dolayı... ...becerememeden <gülüyor> dolayı... ...bir kısmı tutuyor, Musa Aleyhisselam'ın bu kısasını alıyor... ...yumuşaklığı alabildiğine... ...yayıyor çarşaf gibi. Birisi İbrahim Aleyhisselam'ın kısasını alıyor. Alabildiğine şiddeti yayıyor. Sanki Kur'an'da olan bu iki nas birbirine zıtmış gibi bunların arkasına takılan iki tayfa oluyor. Aşırı şiddet, aşırı taviz. Bu gitmez. Anlaşıldı. Orta yol budur. Hem yumuşak olacaksın, hakkı söyleyeceksin. Yumuşak olacaksın hem de batılın karşısında dikileceksin. Bunu becerme meseledir. Hem anneni babanı kırmayacaksın, hem de Allah'a ve Resulüne ihsan etmeyeceksin. Biz mutlak bir tarafa kayıyoruz. <gülüyor> Çünkü DNA'nın iki ucuda pis düşünüyor. Hangisine yapış, yapış? Çok büyük ustalak lazım. Evet. Allah yardımcımız <gülüyor> olsun. <Ha. gülüyor> Ama bu soru senin kafana takıldıysa yine de tebrik ederim. Dersten alacak yerleri yakalıyorsan şimdi yanakları da gevşedi şimdi. <gülüyor> Yine de bir yeri yakalamışsın. Evet. Hocam bir soruda sorabilir miyim? Tabii saydım. <gülüyor> Hayrat Hocam bugün sana fırçalamayayım, neden? <gülüyor> Orayken <gülüyor> sen fırçalatacaklar. Kaşınıyor girdi. Performansınızdan bir şey kaybetmiştir. Yolda gelmiş, yorgun. <gülüyor> Hocam şimdi e, müminin Türkçe karşılığı Allah hakkıyla iman eden. Veremiyor. Hakkıyla Allah. deme. <gülüyor> Hiç imana giriş diye bir sohbet geldi mi eline? Hocam, <gülüyor> Orada imanın lügat e, kısmına girdiğimizde, iman kelimesinin aslı Emine'dir. Emine güven buldu. Yani <gülüyor> Emine Zeydun, zeyt güven buldu demek. Bunun aslı budur. Hı. Ama bu lazım bir fiildir. Yani e, müteaddi olmayan, mefule ihtiyaç duymayan bir fiildir. Bunu geçişli yapmak istediğimizde başka baklara götürüyoruz. O zaman amene, zeydün amranvet ve min onları korkudan emin kıldı. Bunu ıstılahi anlamda kullandığımızda amına amen bunu tasdik yalanlamanın zıttı olarak kullanırız. Buna da birkaç ayet-i delil getirerek mesela Yusuf Aleyhisselam'ın olayında "ve ma ente bi mu'minen lana la biz doğru da söylesek sen bizi tasdik etmeyeceksin. Ne bizi yalanlıyorsun demektir. Bu kıtasliğin kalple, dille ve azalarla olduğuna inanırız. Bunun da imandır. Bunun üçü de birbirini mütelazımı, gerçek imanı bu yansıtır. Mesela bazen, Kur'an'da mesela bizde, Kulu amennâ billahi, Allah'a inandık deyin diye bir emir var mı? Var değil mi? Evet. Ama insanlardan ve minen nâs men yekûle âmennâ billâhi ve bil yevmil âhir ve bi İnsanlardan bazıları Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Değil sözünün karşılığı ama onlar inanmamışlardır diyor. Demek ki yalnız başına sözden iman gerçek değil. Kalple olması gerekir, azarlarla. Hud ayette bunu söylüyor. He ve kâletil ârâbe âmennâ. Kul len tu'minû ve وَلَمَّ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Onlar dedi ki biz iman ettik. Allah da ki ki onlara siz iman etmediniz. Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Çünkü daha hala iman kalbinize girmemiştir. Bu üçlü olduğunda biz buna gerçek iman diyoruz. Şimdi de. Peki hocam Allah'a mümin hacusu hayatına Allah mümündür <gülüyor> derken burada ne imanlarımız Allah mümündür. Sıfak kanlı. Hayır. Ayet geçiyor, Allah mü'mindir, müheymindir diye geçiyor hocam. Niye anlatmak istiyorsun onu? onu. ne anlatmak istiyorsun şimdi? Hakiki mü'minle bunu nasıl karıştırdı? Evet hocam, yani buradaki de isim müsemme de. değil de hocam. Yani mü'min, Allah da mü'mindir derken bunu mesela mü'minin tanımını yaptınız da mü'min derken Allah kendisini mü'min kastetmişken bunu nasıl anlamamız lazım hocam? Şimdi ben mesela mi? mümin hocam, Allah hakkıyla iman rivayeti diyor. biliyorum. Yani mesela okumuş olduğumuz şeylerde, peki hocam Allah da mümin de derken ben burası çelişkiye düşüyordum. Bu nasıl anlamam gerekiyor? Allah, Allah, Allah rahman mıdır? der? Rahmandır o. Kullarına da bunu sıfatı veriyor mu? Veriyor hocam. Nasıl anlamalıyız? Hocam ama <gülüyor> mümindir şeyle, o yüzden sordun mu hocam size? Nasıl yani, anlamalıyım? İnanan değil? diye anlıyor şimdi Said abi. İ, i̇nanan, Allah da inanan gibi anlıyor. Mümin, emin kılan, değil mi? Emin kılan. Güvende Emin kılan demektir. Sen dersleri dinlemiyorsun Said. Güvende kılan, emin Fırça başlıyor, sen dersleri Ama yine de yorgunum. Hı <gülüyor> hı. <gülüyor> Gayreti başarıya ulaşsın. Harika. <gülüyor> Yok hocam, derdisin bir şeylere şey yok. bu mümin meselelerin bir Şimdi bak, âmene, âmene, mu'minun, tamam emine, Emine, eminun, <gülüyor> al ahiret güne inanan anlamında değil o. Sen herhalde kelime anlamını anlayamadığın için karıştırdın. Evet. <gülüyor> şu da esma ul vardı. Mümin kelime şeyini bulsan ismini. <gülüyor> arkada. Evet. Hele arkada. Tamam. Senin yavaş. Yavaş gördünüz. Şurada bas. Gözler iyi kan. Başladım. Şurada başladım. Şurada. Başka. Evet. Yol bulamadık. Yani, şey evet. e ben bu Hadi, Hadi şerifler de var. Daha başka illa olmuyor <gülüyor> başkalarının. Haberinizden <olmadığı gülüyor> Haber inşallah. Özür dilerim. Oradaki tarlası bunu nasibetten mi o şey? Değil mi? Hiç bu ay dışında. Niye sebep? Bir bu Böyle, havaya sen benden daha çok alışıksın herhalde. En geç geldik herleykeniz mi gidelim? Yok hocam öldümdir. Hayırdır? Belli ki onuncu, on beşinci el hava kullanıyormuşlar. <gülüyor> şu <an. gülüyor> evde bekleyenler yok mu? Aç <gülüyor> aç Bir saat geriye, o <gülüyor> bir saat ileri. <gülüyor> burada bile en basit güvende kalan. Var. Tamam, var Araba var. İsmail'la. Spoiler araba var. bu seferde nafile namazı üçünü soruyorlar hocam. miyim diye. Müstimde İbn İbn şeyini okusunlar Sünnetin dışında hocam ha, mesela teheccüt namazı vesaire... Gece namazı kılabilir. kılabilir, bitir kılabilir. Hı hı. Çünkü İbni Ömer'den var, bu bineğin üzerinde kılıyor hatta. Dua kılabilir hocam? Heh. Dua namazı. Duha namazının bir peygamberi Mekke'de kıldığı sabit. Sefer yolu duanı. Bu ayda kaçıyor <gülüyor> mu? İsmail Ya ben gidiyorum, İstanbul'a gidiyorum. İnşallah. Ben de İstanbul'a gidiyorum. Yarın görüşürüz. İnşallah. Tamam. Selam İstanbul nereye gidiyorsun? Hocam eee şu an bir fabrikada çalışıyorum da yarın Mısır'dan bir iş adamı gelecek. Havalanına gidip onu almam. Tamam. Allah yardım olsun. Selam aleyküm. Aleyküm evet. selam. Tepe pazar yönünün civarında mı oturuyor? Heh. Pazar yeri var ya Tepes'te. Bedir'in başında nolardan Tepes'te. Efendim? Tepes'ündeki pazar yerinden oturun. O civar var. Cumhuriyet Mahallesi'nde sen göle karşı, denize karşı. Altın orası, denize karşı. Hı. Hı. Pazar yerine yakın. Pazar günkü pazar yerine. Yakın. Hocam şey soracaktım kurbanla ilgili kurbanın kesilemeyeceği yerlerle ilgili bir hadis okumuştum da geçen gün. Kurbanın kesilemeyeceği yerlerle ilgili. Mustafa'dan şey çıktı. Türbede, tekke de kesme. Hayır kurban bayramında hani kurbanı kesilemeyeceği yerler var. Anlamadım. mı? Yok yerler, yerler. Ya bir heykelin önünde gibi. Türbe i̇şte, O Onunla ilgili mi hadisini olur? o Orlarda hadisi. kesilmesin ensaplara kesilmiş sayılır. Allah adına kesilmesi gerekir. Şimdi kurban bayrağı. Allah mı? adına Allah adıyla. O, onu öyle kastetmişler. Heykel diyerek biraz daha güncelleştirmişler sayılırlar. Hiç kimse gidip tebiye kendini de kesmiyor. Yok, okul bahçesinde falan şimdi ne biliyorsunuz. Kimse okul bahçesinde kurban kesmiyor. Evet, orada İzim kasıt önerdi, kasıt. Yani. Mesela hasbel kadar başka yer yok da ee, orada kurbanı orada kesmiyor. O, o ayrı şey. bahçede falan yani, Büst müst önünde. Ona itafen mi? Nasıl hocam? O, o, o büste itafen mi kesiyor? Hayır hayır hay, kurban ya. Niyer yani, Allah'a? Allah. Allah. Allah. Allah. Abdülmecin dedi ki başka yer bulamayıp kestiyse <gülüyor> tatlı yani. Ama sırtlayıp sırtına ta... Şimdi, Şimdi buralarda tek kötü baba dede yok değil mi pek? Sağ ol abi, var. Var mı? Okey, olmaz mı? Yükleyip oraya gidersen o olmadı işte. Şurası, inek öpüldüğü yanaşlar. Hocam bir de şu var, biz de Demirizek Adem'in kıssasından bahsettiniz ya... Orada... Fetalakka Adem min Rabbihi Kelimatin... Fetalakka Adem'i min Rabbi Kelimatin... Ha bunu da ok diyeceğim, evet. Şimdi oradaki bazı şeylerde rüayetler var, ben şimdi bunu tam araştıramadım ama kitap yetersizliği de var da ee, orada bazı müfessirler diyorlar ki işte Adem aleyhisselam cennette peygamber Allahu Teala ile La ilaha illallah Muhammed Resulullah kavlini gördüğünden dolayı Hepsi safsata o değil mi? Biz de öyle biliyoruz. Ama bazıları delil olarak getiriyorlar da ben bunun şeyini öğrenmek istedim yani bu safsata dediğiniz e, şey getirenler hadis olarak değil de sadece bunu bir herhangi bir rivayet olarak ne diyorlar? Yoksa ha, ha, zayıf hadis olarak mı ne olarak yani bunu adamlar ki, e, tefsiren... Hadis diye bakmış ki senet menet de yok. Senet diyor Tefsirlerde ama bazen geçiyormuş ki. Yani, yani. Herkes istediğini naklediyor. Herkes istediğini naklediyor. <gülüyor> tamam. O yani... Ben şimdi emin olmak için şimdi ben onlara onu söyleyeceğim de onun mi? bir hadis kitabında zikredilmesi gerekir. Hıh tamam. Yok yani öylemiş. Şey. Hadislerde yok tamam. Evet. Yeter mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocam biraz da bu teberrük şeyinden bahsestik. Dua edin. Eee takriben 45 sayfalık bir şey bitiyor. Teberrük hakkında. Hı. Onda bu Almanya'daki seminerde sohbet Hiç olarak. Hiç girmeyelim diyorsanız he? Dua edin. Rabbin ömrünüze ilginize bereket versin. 500 yüz geldim. İyi de ders yaptım saygı. Evet. Çünkü Resulullah de deyince tebebrik yakalama geldi. Bu konular da bayağı bir ayıramadıkları şeyler var. Evet. Hocam <gülüyor> son bir soru da ben sorabilir miyim? <gülüyor> Biraz da sizinle de alakalı yani. Mesela Antalya'dan buraya geldiniz beş kilometre. Köyden geldim. Köyden geldim. <gülüyor> Akserim'de. Akserim'de. Antalya deyince herkes tutuyor sahile götürüyoruz. Bayağı bir <gülüyor> mesafe var oradan adı. Burada seferliği. Mesela biz öyle oluyor ki bir sene boyunca buradan kalkıp başka şehirlere çalışmak zorunda kalıyoruz. Sefer. Ama tekrar buraya gelme şeyimiz var yani. Niyetiniz var yani. Çünkü e, burada... Günlük mü var... gidiyorsun? Şöyle mesela, bazen bir ayda bir kere gelmek zorunda kalıyoruz. Bazen üç haftada bir, bazen seferisin. iki haftada bir. Seferisin. Yerleşmediğimiz tercih seferisin. Ama çoluk çocuğunu götürün yerleşiyorsan iş biter. Tavattun etme yerleşim oluyorsa biter. Böyle eve yerleşmişse, bir sene sonra gelse de... Hayır eve işte, e... lojman mojman, siz gidiyorsunuz arada günlük yatacak bir yeriniz var, devamlı seferlisiniz. Ama çoluk çocuğunu götürüp yerleştirdiysen, biz yerleştirem bitmiştir iş. Eee yani seferlikle alakası kalmaması. Tabi tavattın. Bu arkadaş mesela bir senelik orada kalıp tekrar gelir. Hiç dönüyor. zaman önemli değil. Yerleşmişten biter. Anladım hocam. Bekarsa hocam. Efendim? Bekarsa. <gülüyor> bekar <gülüyor> da yerleşebilir. Bekar, bekarın da misafiri var, mukimi var. Kasıt var Yani eee e, bekar olanlar devam biz abim olduklar. <gülüyor> <gülüyor> Bak mesela ben bundan önce İstanbul'a e, gittiğimde on beş yirmi gün birer kaldım o da hep seferi kıvardım. Ama bu sefer İstanbul'da mu kim kılacağım? Hııı. Yenleşeceğim. Yani aklımda kalan hakikat şöyle bir hadis. Aklımda şöyle bir hadis var da. Bence fark açabilir misin hocam? Bir fark açabilir misiniz sebebini? Az önce onu konuşuyorum ya. Su bulamazsak ne yaparız? ııı ee, sahabe bir başka bir ülkeydi. 18 sekiz ay attı mı yanlış hatırlamıyorum. Altı ay kalıyor Azerbaycan'da İbn Ömer. Evet. Ama yarın bir gün gidecek şeyi var. Yerleşimi sen İstanbul'dan gelme ihtimalin var hı. olarak gidiyorsun dedi iki, e, Tabii üç, tabii tamam. orada kalacağım orada. O Siz de köyde Yerleşiyorum Tut. Yani. Tabii. Görme yok diye. Yani. Tabii. Bu, belki 10 günde de geri dönerim. Dua edin de Allah sabırlar versin. İnşallah orada kalırsınız da. Antalya çok. Üç ay olabilir. Antalya çok. Çünkü aramıyorum. Köyü dağılarsın. Efendim? Elçin kuzak yani. Efendim <gülüyor> daha ya. Şimdi böyle <gülüyor> yerleşmeyi neyle tespit edebilirsiniz hocam? etme yerle. Tavattın bu <gülüyor> evet. Açın ibni teyim yani namaz kitabını şeyin. Namaz baktılarını tercüme etmediler değil mi oraya? Hayır, <gülüyor> gerçekten. Ayrıca gitme olacak. Yok, tavaktın geldi. Bekar da olabilir. Bir arkadaşın torunu torunun cevabı. Bekar ben zorlu beklandım beklandım hasta, üniversite öğrencisi mesela gidiyor. İki sene üç sene Okuyor orada kendine. Ev Tabi evli olmayanı katettin. Onun da mı kimi olacak? Bekar olacak. lan ne olacak? Tabi start aynı. Başka Asker ne yani? Yerleşmiş. Sen ada pazarında dernek bize. belli değil kim olacak? 3 sene kalmış. O da insana sana bir şey soracağım bir şey bir şey soracağım bir şey soracağım şey soracağım bir şey soracağım şey şey soracağım bir şey bir şey soracağım bir Ver ele. Aslında bu ne kadar zor? E Karşılattığınız bilmiyorum da, e, bence muhimmlikte değil. Yavaş. Seferlikte emin olmak gerekir. Çünkü artık ben emin değilim de bu kim namazlıkta? Sen de günah tasadıyım. Ama emin olmadığını söyle Seferlikte emin olmak gerekir, mukim olmak da değil. Evet. Hocam ki bu seferli sadece gidip gelmek mi bilmeliyiz? Yoksa mesela öyle oluyor ki yani belki az öncenin sorunu benzeri de bir ay kalma olayımız var. Bir ay Orada yerleşiyoruz ister istemez. Yani bir ay. Yerleşmeyi gibi. herhalde yine Türk anladın. tavattın dedim yanında bunu da söyledim. Iıı ee, pardon hocam. Yerleşme şöyle <gülüyor> e, deve kervanı çöktürür gibi ha <gülüyor> yerleştim değil yani. <gülüyor> Yani biraz <gülüyor> ben biraz açılsa ben gıcık küçük gitme gıcıklanmaya başladım. Ya niye açıyorlar bu canlı? burada? Biraz dokunuyor herhalde Kim var burada? Gözünü seve şey Seni çarpmıyorum <gülüyor> orada. Yok ya öldüm ben baksana yüzü gözüm kızardı sesle bir <gülüyor> <gülüyor> La kendini Hocam Leyla, helal. Tamam. Eee, sen mi istiyorsun? çağırdın ya. Ben buraya kadar geleyim, düşün bak arkadaş benimkiler. Hocam ben yine bu tarafa gidiyorsunuz. Ya, işte Buradan geliyor mi İstanbul'a geliyor? İstanbul'a yerleşecek. İnşallah. Bak evet, yerleşim deyince herkes Sen ila- şeyi ila nihaya hocam. yok. Şimdi onu cümlede kullandın Yetişim ya e, köyü terk ediyor galiba İstanbul'a. <gülüyor> Mekan. <tut> Öyle <gülüyor> hocam. Öyle deme. İstanbul'u mekanı tutmam. Olur <gülüyor> mu? Tam adresini versene ben birilerimi yollayacağım seni. Hahahaha <gülüyor> <gülüyor> Kimseye Gerçekten. Haberde bir de sakın gelmişsin. Tamam. Telefonları var zaten. Yeri <gülüyor> nasıl tarif ediyorsun? <gülüyor> tarif yani, Numarası falan. Ve kağıt kalemleri. Kağıt Oradan mı yollayacağım? Hayır. Hayırdır? 4 kez Bizim hanavallar Kronlar. var. <gülüyor> efendim ne var kalender seyri değil de birileriyle yazmış satırınızda vallahi adamların terim aradığı bir yer var lan ya hadi Evet, de planları <gülüyor> <gülüyor> <Evet, gülüyor> İstanbul Nasıl olacak program? Yanlış şeyler konuşuyoruz. Ne var da? Bazı değişiyor. <gülüyor> Ama herkes sana telefon da.